Müstekbir, kibirlenen, büyüklük taslayan anlamlarını içeren bir kavramdır. Mustazaf, zayıf ve güçsüzlere anlatan müstekbirin karşıtı bir kavramdır. Müstekbir ve mustazaf, şirk toplumunu anlatan o topluma ait kavramlardır. Kibirlenen, büyüklenenlerin ilki şeytandır. Sat Suresinin 71, 72, 73 ve 74. ayetlerinde İblis'in kibirlenişi konu ediliyor. Rabbin meleklere şöyle demişti. Ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onun şeklini düzeltip, ruhumdan ona üfleyeceğim zaman, ona secdeye kapanın. İblisten başka bütün melekler secde etmişlerdi. O kibirlenmiş ve inkarcılardan olmuştu. İblis Allah'ın emrine karşı gelerek Hazreti Adem'e secde etmemek için direnmişti. İblis'in direnişinin gerekçesi Araf suresi 12. ayetinde açıklanıyor. Allah sana emrettiğim halde seni secdeden alıkoyan nedir? dedi. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Ben ondan üstünüm cevabını verdi. Ben ondan üstünüm. Ben ondan üstünüm. Kibrin, tarih boyunca değişmeyen sloganıydı bu. Günümüzde zorbaların estetik kazandırdıkları aynı gerekçe, aynı psikolojidir. Tarih boyunca gücü elinde bulunduran müstekbirler, kendilerinin farklı olduğunu ve bu gücün bundan dolayı kendilerine verildiğini savunmuşlardır. Evlat, kalmiyet kalabalığı, mallar, Araziler, çeşitli zenginlikler ve siyasi beceriler gücün kaynağı olmuştur. Halbuki bu geçici nimetleri insanlara ölçü içinde dağılması kaydıyla Allah vermişti.